Abdulmuttalib'in torununun doğduğunu duyunca yanına koştu. Çok sevinçliydi. Hazreti Amine doğum sırasında gördüğü harikaları tek tek anlattı ve o sırada duyduğu bir sesle bebeğe Muhammed ismi konmasının emredildiğini söyledi. Hazreti İbrahim'in eski asırlardan yansıyan hanif dinine uyduğu için içki kumar ve zina gibi günahlardan uzak kalan, Allah'a olan imanı, cömertliği ve dürüstliğiyle tanınan Abdülmuttalip, Hazreti Amin'in anlattıklarına fazla şaşırmamıştı. Ben bu gece torunum doğduğunda Kabe'yi tavaf etmekle meşguldüm. Vakit gece yarısını geçtiğinde onun makamı İbrahim tarafına doğru secde eder gibi eğildiğini gördüm. Bu sırada tekbir sesleri gelmekteydi. Ayrıca beni müşriklerin pisliklerinden ve cahiliye zamanının kötülüklerinden temizlediler diye bir ses yükseldi dedi. Yavrusunun doğumu sırasında yaşadığı şaşkınlığı henüz üzerinden atamamış olan Hazreti Amine bir kez daha hayretler içinde kalmıştı. Abdülmuttalip mübarek torununu kucaklayıp Kabe'ye gitti ve onunla birlikte tavaf etti. Yaratılan ve yaratılacak olanların en hayırlısı, sevgili Kabe'si ile tanışmıştı.